Yıldızların izinde hazırlayan Mutlu Doğan, seslendiren Mustafa Aygün. Zeynep binti Rasulullah, r.a Mekke'nin üzerini saran kopkoyu cehalet karanlığı biraz olsun aydınlanmaya yüz tutmuştu. Ancak onların çoğu karanlığı dağıtacak aydınlığın içeri girmesine izin vermiyorlardı. Zira bir tarafta ticari endişeleri, sosyal konumları, putları, yüzyıllardır tabi oldukları atalarının inancı duruyor, diğer taraftaysa hakikat bütün aydınlığıyla parlıyordu. Ancak onlar menfaatleri uğruna cehaletin karanlığını İslam'ın aydınlığına tercih etmişlerdi. Mekkeli müşriklerin bütün saldırılarına rağmen Allah Resulü bıkmadan, usanmadan hakkı ve hakikati anlatmaktan vazgeçmiyordu. O yine büyük bir heyecan ve gayretle etrafına toplanan kalabalığa İslam'ı anlatıyordu. Ey Kureyşliler! La ilahe illallah deyin, kurtulun. Size hiçbir fayda ve zarar vermeyecek olan şu aciz putlara tapmaktan vazgeçin ve kendisinden başka tapılacak ilah olmayan Allah'a iman edin. Ancak Allah Resulü'nün bu sözlerine karşılık Kureyş her zamanki gibi büyük bir tepki gösterdi. Kimi hakaret ediyor, kimi Mübarek yüzüne toprak atıyor, kimi de fiili müdahalede bulunuyordu. Onların hiçbiri yapılan bu eziyetlere engel olmadı. Hatta yüzü gözü, üstü başı toz toprak içinde kalıncaya kadar devam ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların saldırılarına hiçbir karşılık vermedi. Kalabalığın dağılmasını sabır ve sebatla bekledi. Bir süre sonra insanlar birer ikişer gittiler. Tam o sırada genç bir hanım elinde bir testi su ve mendille Hazreti Peygamber'in yanına koştu. Yüzünü gözünü yıkadı ve kuruttu. Bir taraftan da kederden gözyaşı döküyordu. Kalan suyla abdest alan Resulullah başını kaldırıp kızı Zeynep'e baktı ve ''Ey kızım, gözyaşlarını sil.'' Sakın onların babana galip geleceğinden ve babanı zillete düşüreceklerinden korkma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeyneb'e korkma dese de daha ilk günden bu yana Zeynep endişe ve korku dolu günler geçiriyordu. Zira bir tarafta babası, diğer tarafta ise ailesi vardı. Kocası Ebu'l-As Müslüman olmamıştı ve ailesi de İslam'la mücadele edenlerin safında yer almışlardı. Hele annesi Hatice, onu İslam'a ilk davet ettiğinde duydukları üzüntüsünü daha da arttırmıştı. İlk vahiy Efendimiz'e geldiğinde o hemen Hazreti Hatice'ye koşmuş, yaşadıklarını anlatmıştı. Hazreti Hatice, Efendimiz'e o anda iman etmiş ve İslam'a ilk davet ettikleri ise kızları Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye ve Fatıma olmuştu. Onlara vahyin nasıl geldiğini anlatırken amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'in sözlerini de aktarmıştı. ''Senin gördüğün peygamberlere gelen namustur. Keşke kavmin seni Mekke'den çıkaracağı zaman seninle beraber olsaydı. dediğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şaşırmış ve endişeyle sormuştu. ''Kavmin beni Mekke'den mi çıkaracak?'' Varaka şöyle devam etmişti. ''Senin getirdiğinin benzerini getiren hiç kimse yoktur ki kavmi ona düşman olmasın. Şayet o güne yetişirsem sana yardımcı olmaya çalışırım.'' Zeynep annesinin bu söylediklerini hatırladıkça üzülüyor ve kureşlülerin yapacaklarından korkuyor. Yine çok endişeli olduğu bir zamanda henüz çok küçük yaşlarda olan kız kardeşi Fatıma... Onun bu halini fark ederek ''Bu ümmetin peygamberinin kızı olmak seni sevindirmiyor mu?'' diye sordu sitemde. Zeynep şöyle karşılık verdi. ''Elbette sevindirir ya Fatıma. Bu hangi genç hanıma şeref kazandırmaz ki? Hem bundan öte bir şeref mi var? Ancak benim endişem kendimle ilgili değil. Dayım Varaka bin anneme söylediklerini hatırlayınca endişeleniyorum. O anneme babamızın yalanlanacağını, işkence yapılacağını, memleketinden çıkarılacağını söylemiş. ''Bunlar aklıma gelince üzülüyorum ya Fatıma.'' diyordu. Zeynep babası için endişelendiği kadar, çok sevdiği eşi Ebul As için de endişe duyuyordu. Zira çok mutlu bir evlilikleri ve çocukları vardı. Eşi Ebul As, temiz ahlaklı, dürüst bir insandı. Zeynep binti Rasulullah radıyallahu anha, babasının nübüvvetini tasdik ettikten sonra, uygun bir zamanda konuyu eşine de anlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yakından tanıyan ve onun asla yalan söylemeyeceğini bilen Ebu'l As, buna rağmen iman etmedi. Ebu'l As bin Rebi, Zeynep'in teyzesi Hale binti Hüveylid'in oğluydu. Mekke'nin eşrafı arasında önemli bir mevkiye sahipti. Ticaretle meşgul olan, insanların güvenini kazanmış zengin bir delikanlıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem damadını yakından tanıyordu. Onunla çok yakın arkadaşlıkları hatta dostlukları vardı. Peygamber Efendimiz'in kızı ile de sevgiye dayanan son derece mutlu bir evliliği vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kabe'de onunla karşılaştı. Allah Resulü çok sevdiği damadının iman etmesini arzu ediyordu. Onun gibi temiz ahlak sahibi birinin İslam'a girmemesi şaşılacak bir şeydi. Peygamber Efendimiz ona İslam'ı anlattı ve Allah'a ve Resulüne imana davet etti. Ebu'l-As dikkatle dinledi ve Ya Muhammed! Senin anlattıklarının doğruluğuna inanıyorum. Lakin kimseye atalarının dinini bırakıp karısının dinine tabi oldu dedirtmek istemem, dedi. Onun gibi tertemiz fıtratlı birini İslam'a girmekten men eden, atalarının dinine olan aşırı bağlılığının yanı sıra din değiştirmesi neticesinde kendisini bekleyen zorlu mücadeleyi istememesiydi. Mekke'deki pek çok kişi, Efendimizin, asla yalan söylemediğini ve sözlerinin hakikat olduğunu biliyorlardı. Ancak gururları ve ellerinden gitmesini istemedikleri menfaatleri için iman etmiyorlardı. Ebu'l-As eve gelince Zeynep'e Bugün Kabe'de babanla karşılaştım. Beni İslam'a davet etti diyebildi. Gerisini getiremedi. Zeynep onun bu davete icabet etmediğini anladı ve suskunlukla karşıladı. Üstüne gitmesi durumunda onun daha şiddetle karşı koymasından korkuyordu. En iyisi zamana bırakmak diye düşündü. Zaman geçiyor, Mekke'de İslam usul usul yayılıyordu. Ancak Ebul As'ın tavrında hiçbir değişim olmuyordu. Zeynep üzülüyor, kahroluyor fakat elinden bir şey gelmiyordu. Ancak bir gün dayanamayıp eşine sordu. Ya Ebul As! Seni İslam'a girmekten alıkoyan nedir? Ebul Az, vallahi babanı herhangi bir yanlışla suçlamıyorum. O gerçekten mükemmel bir insan. Seninle ayrı bir dinde de olmak istemiyorum. Ancak insanların bana hanımını hoşnut etmek için kavmine karşı çıktı. Atalarını yalanladı demelerini istemiyorum. O da tıpkı Ebu Talip gibi düşünüyordu. Kavimlerinin kendilerini kınamalarından ve dışlamalarından çekindikleri için Peygamber Efendimiz'e inandıkları halde bir türlü İslam'a girdiklerini ilan edemiyorlardı. Zeynep ona henüz hidayetin nasip olmadığını düşünerek sürekli dua ediyor, Rabbine yalvarıyordu. Sabırla eşinin İslam'a gireceği günün gelmesini bekliyordu. Aradan yıllar geçmiş... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki baskıya ve zulümlere daha fazla tahammül edemeyerek Medine'ye hicret etmişti. Zeynep binti Resulullah bir taraftan babasından ayrı kalmasının acısını yaşarken diğer taraftan da Ebu'l-Az'ın hala iman etmemesine üzülüyordu. Üstelik kocası Efendimizin hanımlarıyla Medine'ye gitmemesi için onu eve hapsetmişti. Müslümanlar Medine'de serbestçe ibadetlerini yerine getirirken o ev hapsine mahkum olmuştu. Allah Resulüne ve Müslümanlara kavuşacağı günü ümitle beklemekten başka çaresi kalmamıştı. Ancak duyduğu korkunç haberle sarsıldı Zeynep. Müslümanların Ebu Sufya'nın kervanında bulunan mallarına saldırdığı haberi bütün Mekke'de yankılandı. Kervan büyüktü ve neredeyse her Mekkeli'nin malı vardı. Hemen büyük bir ordu toplama hazırlığına giriştiler. Gidecek ve Müslümanlardan mallarını alacak ve gerekirse savaşacaklardı. Zeynep korku ve şaşkınlık içindeydi. Ne yapacağını bilemez bir haldeyken eşi geldi. Savaş için hazırlanıp orduya katıldı. Giderken Zeynep'e de hiçbir şey diyememişti. Kendisiyle konuşsaydı belki ona engel olabilirdi. Şimdi sevdiği iki insan savaş meydanında karşı karşıya geliyordu. Hem babası, hem eşi, hem de bütün Müslümanlar için durmadan dua ediyordu. İki ordu Bedir'de karşı karşıya geldiler. Kıyasya bir muharebeden Allah'ın yardımıyla Müslümanlar galip geldi. Çok sayıda esir ve ganimetle döndüler Medine'ye. Kaderin cilvesine bakın ki, esirler arasında Zeynep binti Resulullah'ın eşi Ebul As bin Rebi'e de vardı. Müslümanlardan üç kat büyük ve donanımlı bir orduyla gelmelerine rağmen müşrikler ağır bir hezimete uğrayarak perişanlık içerisinde Mekke'ye döndüler. Zeynep'in duaları kabul olmuş, Allah Müslümanları korumuş, eşini de ona bağışlamıştı. Ayrıca belki bu esaret onun hidayetine vesile olur diye düşündü. Esir kaldığı süre içerisinde, Müslümanların ona olan muamelesinden çok etkilenmesine rağmen Ebu'l-As yine de Müslüman olmadı. Allah Resulü dalgın ve üzüntü içerisinde kendisine uzatılan gerdanlığa bakıyordu. Bu gerdanlık çok sevdiği eşi Hz. Hatice'nin düğün hediyesi olarak kızları Zeynep'e verdiği gerdanlıktı. Hem kendisinden uzakta olan kızının hasreti hem de cefakar eşi Hazreti Hatice'yi hatırlamış olmanın verdiği hüzündü bu. Efendiler Efendisi'nin göz pınarlarından yaşlar süzülüyordu. Gerdanlığı uzatan Ebul As'ın kardeşiydi. Efendimize, kızınız Zeynep eşinin Ebul As'ın fidyesi olması için bu gerdanlığı size gönderdi. Allah Resulü son derece müteessir olmuştu. Yanında bulunan sahabiye, ''Eğer Zeynep'in esirini serbest bırakmayı ve gerdanlığı kendisine geri vermeyi uygun görürseniz, böyle yapın.'' dedi. Sahabi i Efendilerimiz için, Hz. Peygamber'in sözü her şeyin üstündeydi. Hele böylesi hassas bir zamanda, hiç düşünmeden Peygamber Efendimizin kızı, Hz. Zeynep'in gerdanlığını geri vererek, Eşi Ebul As'ı da serbest bıraktılar. Ve yıllar yılları kovaladı. Ebul As hala cehaletin ve şirkin karanlığından sıyrılamamıştı. Kör bir inatla bağlı olduğu sahte ilahları uğruna eşini de kaybetmişti. Çok sevdiği zevcisi Zeynep de Medine'ye hicret etmişti. Şimdi hem onun acısını kalbinde yaşıyor, hem de tekrar eşine nasıl kavuşacağını düşünüyordu. Mekke'den çok uzaklarda olsa da, Zeynep'in kalbinin bir yarısı Mekke'de kalmıştı. Babasına ve sevdiklerine kavuşmuş, inancını özgürce yaşıyordu. Ancak Ebul As'ın Müslüman olmaması ve ayrılık acısı onu derinden üzüyordu. Zeynep, eşinin hidayeti için Günlerce samimiyetle Rabbine yalvardı, dua etti. Biliyordu ki hidayeti verecek olan ancak Yüce Allah'tı. Ondan başka hidayete erdirici yoktu. Kaderin cilvesine bakın ki Ebu'l-As, Kureyş'in ticaret kervanıyla Şam'a giderken ikinci kez Müslümanlar tarafından esir alındı. Hem de kervandaki tüm mallarıyla birlikte. Ebu'l-As, Medine'ye getirilince bir yolunu bulup, Eşi Zeynep'in evine gitti ve kendisini himayesine almasını istedi. Zeynep dualarının kabul olduğunu düşünerek onu hemen himayesine aldı ve bunu mescitte tüm Müslümanların içinde ilan etti. Ben Ebul As'ı himayeme alıyorum diye bağırdı. Sesini Allah Resulü dahil bütün Müslümanlar duymuştu. Namazdan sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ''Benim duyduklarımı siz de duydunuz mu?'' diye sorunca, onlar ''Evet, duyduk ya Resulallah'' dediler. ''Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizin duyduklarınızı duyuncaya kadar benim konu hakkında bir bilgim yoktu. Müminlerin eli güçsüzlerin üzerindedir. Gerektiğinde onları himaye ederler. Onun himayesini aldığı bizim de himayemizdedir.'' Peygamber Efendimiz hemen kızı Zeynep'in evine gitti. Zeynep, kocasının neden himayesini aldığını açıkladı. Ebu'l-As, akrabam ve çocuklarımın babasıdır deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey kızım, ciddiyetini koru, sana yakın olmasına müsaade etme. O, Müslüman olmadığı sürece sana helal değildir, buyurdu. Zeynep, Ebul As'ın mallarını geri versinler diye talepte bulundu. Peygamber Efendimiz ashabının yanına giderek, Bildiğiniz gibi bu kişi bizden biridir. Torunlarımın babasıdır. O ve onunla birlikte olanların mallarını ganimet olarak aldınız. Eğer uygun görürseniz mallarını geri veririz. İstemezseniz vermeyin. Bu sizin hakkınızdır buyurdu. Sahabiler, ''Elbette veririz ya Resulallah'' dediler. Ve ipten su kabına kadar aldıkları ne varsa geri verdiler. Bu son hadise Ebul As'ı derinden sarsmıştı. Gönlü nihayet hakikatin ışığıyla aydınlanmış ve İslam'ın yegane din olduğunu anlamıştı. Ancak yine de Müslüman olmadı ve mallarını alarak doğru Mekke'ye döndü. Mekkelilere başından geçenleri anlattıktan sonra herkesin mallarını tek tek teslim etti tüm Mekkelilerin hazır olduğu esnada yüksek sesle şöyle bağırdı. Ey kureşliler Herhangi birinize unutup vermediğim bir şey kaldı mı? Eşraf, hayır hiçbir şey kalmadı. Allah seni hayrıyla mükafatlandırsın. Senden her zaman vefa ve iyilik gördük, dediler. Bunun üzerine Ebu'l-As, Vallahi Müslüman olmaya karar verdiğim halde, bir süre Müslüman olmamı erteledim. Siz mallarınızı gasp etmek için Müslüman olduğum zannına kapılmayasınız diye buraya gelip mallarınızı dağıttıktan sonra Müslüman olmayı uygun gördüm. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O'nun kulu ve elçisidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve Enne Muhammed'en ki, Allah'ın izniyle, bir gün, bir gün, bir gün, bir gün, bir gün, bir süre sonra da Medine'ye hicret etti Medine'de onu özlemle bekleyen eşi bir e kavuştu bir gün, Sallallahu aleyhi ve sellem, onların nikahını tazeledi. Zeynep binti Rasulullah 20 yıldır sabır ve sebatla bu anı beklemişti. Duaları Rabul Alemin tarafından kabul görmüş ve nihayet eşi İslam'ı kabul etmişti. Onlar bir ömür İslam davasının neferleri olarak yaşadılar ve Efendimizin seçkin yıldızları payesine kavuştular. Salatu selam, Alemlerin Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun aziz ve pak ailesine ve ona tabi olanların üzerine olsun. Yıldızların izinde hazırlayan. Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygül